Muhterem efendim, insanlara hak ve hakikati anlatmak için onların bulundukları ortama girmemizin sakıncaları olabilir mi? Lütfeder misiniz? O türlü nazari şeyler zannediyorum, biraz işliye işliye herhalde gerçekleşiyor. Temelli bir tarafta Kur'an-ı Kerim diyor ki, işte onlara karşı, Edna bir meyille meyletmeyin, vela terkem meylerlelim, Allah'ın bu diyor taraftan diyor kez şu arada mesellerin menatı farklı bir şey. Latetteki bil Yahuda ve'n-Nasara evliya, ba'du mevli ve vat diyor. Bir tarafta diyor falan taru da en ke bil Yahuda ve'n-Nasara hatta tetebbe' milletahu. Onların tavırlarını belirliyor. Bir diğer taraftan da hakkı hakikati anlatmaya bizi çağırıyor. Boğazuna saat edin diyor. o oyla seviyle Rabbi kebir hikmet ve mabide Bunlardan bir tanesi onlarla sürekli münasebet içinde bulunmamızı gerektiriyor. Bir diğeri de onlardan uzak durmamızı gerektiriyor. Hatta hele hakikat herhangi bir vazifeye vabese değilse eskiden ifadesiyle menut değilse şayet. Onlarla münasebet içinde bulunma, oturma, kalkma insanın ibadeti, taat, aşkını, şevkini götürür. İmam Şehrani Hazretleri, çok defa tekrar ettim bunu, bir kere bir, bir namazla oturup kalkınca 40 gün namazının ne olduğunu hissedemiyorum diyor. Şimdi bir ömür boyu insan, nelli dalaletle, kıblesizlerle oturup kalkarsa, ne namazında hal kalır onun, ne de niyazında hal kalır. Yani bir meselenin Esas şer'in emirleri açısından, yani işin neticesi açısından Böyle olumsuz tesir olmasına karşılık Bir diğer taraftan da Onlara bir şey anlatmamız, bir şey göstermemiz Belki bazı meseleleri onlarla paylaşmamız Müşterek bazı problemleri halletmemiz Emrediliyor yine İşte o zaman işin ortasını bulmak lazım İşin ortası bir bir yanıyla müminlere muhabbet, müminlere karşı duyulan alaka imandan dolayı hakikidir. Ehli talalete karşı duyulan alaka varsa muhabbet şayet mecazidir. Çünkü müminlere karşı muhabbetin hakiki sebepleri var. Allah birliği gibi, peygamber birliği gibi, din birliği gibi. Dünyada berabersiniz, ahirette de beraber olacaksınız. Bunca birlikler onlara karşı... Alaka duymanın hakiki olmasını gerektirir. Diğerlerine gelince onlarda ayrılıklar var yani. Din birliği yok, diyanet birliği yok, sağlam Allah telakkisi yok, peygamber telakkisi yok, Kur'an birliği yok. Ama burada da bir şeyler anlatmanız lazım onlara. Öyleyse onlara karşı duyulan aşk alaka muhabbet mecazidir. Hakiki değil, yerinde değil. İnsan belki öyle kurtulabilir. Bir meselenin bu yanı vardır. Bir diğer yanı da, münasebet insanın şahsından dolayı olursa mahsurlu olur. Yani nefsim hesabına birileriyle diyalog içindeyim ben. Alem beni hoş görüyor görsün. Bir hoş görü timsali olarak bilineyim, tanınayım diye. Bir böyle davranır. Papazlarla da görüşür bu, işte Budistler'de de görüşür, Brahmanistlerle de görüşür, hahamlarla da görüşür. Herkese görüşür, herkese iyi geçinmeye çalışır, herkese şirin görünür ama nefsi adınadır. Esasen iki millet iki din arasındaki uçurumları kapamak, köprüler kurmak, geçişi kolaylaştırmak, onlara bir şeyler anlatmak, bizde olan bir şeyleri onlara taşımak maksadına matur. Bu işleri yapmak gerekirken öyle yapmayı da şahsa adına yapar. O zaman mahsurlu olan şahsa adına olanıdır orada. Ama netice itibariyle ben bir taraftan Müslümanlığı sergiliyeyim yani. Müslümanlık bir münaferet dini değildir. Müslümanlık başkalarını kovma dini değildir. Başka dinlere tepeden bakma dini değildir. Bunu göstereyim. Bir diğer taraftan da ancak bunlarla yan yana olursam ben, beraber oturup kalkarsam bir şeyler anlatma imkanı doğacak. Onlar da beni yakından görecek ve tanıyacaklar. İşte bu da tamamen bir niyet meselesi oluyor. Zannediyorum bunu böyle işliye işleye. işleye. Allah'u alem yani onda bir çalım da yok, bir caka da yok. Yani biz kendimizi bir yönüyle başkalarını dalaletten, küfürden, küfrandan kurtarmaya matuf bataklığa atıyor gibi göreceğiz yani. O bataklıktaki hayatımız, onlarla beraber olan hayatımız bile belki... İbadet sırasına girecek. O da bizim sevaphanemize yazılacak. Allahu Alem! Arkadaşlarımızın günümüzdeki bu diyalog ve hoşgörü adına teşebbüsleri biraz bu manada. Onu sadece öbür taraftan alanlar, ayetlerin ve hadisi şeriflerin onlarla beraber olmayı mülazasına bağlayarak ele alan kimseler Siz Hristiyan oluyorsunuz, Yahudi oluyorsunuz veya işte onlara çanak tutuyorsunuz falan diyorlar. Türkiye'de de böyleleri var. Azınlıkta bile olsa böyleleri var. Biraz belki hazımsızlıktan, çekememezlikten ama bunu böyle değerlendiriyorlar ve serişte ediyorlar. Evet. E bir diğer taraftan da bazı kimseler onlarla katı alaka ettiklerinden dolayı Müslümanlık bu mu dedirtiyorlar yani. Görüşmeyeceksin, konuşmayacaksın, selam vermeyeceksin. Onlarla müşterek hiçbir meseleniz olmayacak gibi kesin hatlarla böyle kopunca, tabii bir şey anlatma imkanı olmayacağı gibi aynı zamanda bizi yanlış tanımaları da muhakkak oluyor. İşte günümüzde birileri ifal ettiği insanlığı, Müslümanlığı terörizmle aynen aynı çizgi üstünde müdahale ettiler ve dünyanın çoğunluğu da kabul etti bunu yani. Müslümanlar terörist diye kabul ettiler. Şimdi bunun böyle olmadığını göstermek lazım. Anlatmamız lazım. Beraber bulunmamız lazım. Sinemalarımızı onlara açmamız lazım. Müslüman'ın terörist olmadığını göstermemiz lazım. Bir orta yol bu yani. Birinde ifrat var, diğerinde tefrit var. Bu da Allahu alem sırat-ı müstakim diyeceğimiz mutedil yol. Adalet yolu. Allahu alem.